يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي رحمه اللهم Sahihine. Demiştik ki kitab-ül-i'tisam bil kitab ve sünne. Kitap ve sünnete sarılmak. Kur'an ve sünnete bağlanmak. Neydi? İ'tisam kelimesinin taşıdığı manalar arkadaşlar. Kim söyleyebilir bize? İ'tisam kelimesini Arapçada taşıdığı üç tane mana vardı sözlere baktığımız zaman. Kim bunları bize nakledebilir? Evet Osman diyor ki imsak. Başka? Evet. Men. el -mena. Başka? Üçüncüsü neydi? Mülazemet. Yani imsak demek tutunmak. Eksam dendiği zaman Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Wa atasi bihablillahi Allah'ın ipine sarılın, tutunun, imsak. Men, neydi men edecek bizi bu neyden men edecek? Onun dışındaki şeylerden. Yani Kur'an ve Sünnet'ten men edecek. Kur'an ve Sünnet bize yeterli olacak. İmtina edeceğiz Kur'an ve Sünnet'in dışındaki şeylerden. Çünkü Kur'an ve sünnet asıldır, terazidir, miyardır. Ona göre ne yapılır? Diğerleri kabul edilir ya da reddedilir. Üçüncüsü de arkadaşlar, el mülazeme. Bunun üzerine yapmak? Sebat etmek, devam etmek. Yani bir gece bir gündüz, bir gündüz bir gece, 10 saat 12 saatlik bir iş değil bu. Ömür boyu, hayat boyu ne yapacağız? Kitap ve sünnet üzerine mülazeme edeceğiz, yaşayacağız. Evet burada biz üçüncü hadiste kalmıştık. ثالثا hadisimiz حدسنا Musa ibnu İsmail قال حدسنا بوهيب بوهيب ابن خالد ابن عجلان البصري عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بيقولي رسول diyor ki الله sallallahu aleyhi ve sellem, ki, aleyhi ve sellem beni bir gün بيقولي bana bir gün sarıldı ve kale, dedi ki Allahum allimhu'l kitab. Ab Dawud ve İbn Abbas'a. Allah'ım diyor bu Ab İbn Abbas'a Amcam'ın oğluna ne yap? Kitabı öğret. Kitabı o öğrensin. Şimdi dedi ya ilk dersimizde yani bu konuyla alakalı hadisi Buhari'de taradığımız zaman Buhari'nin başka bölümlerine baktığımız zaman olay daha da netleşiyor. Yani mesela Buhari burada bize konuyla alakalı gördüğü yeri zikretmiş. Ama hadisin aslında bir gelişi var. Yine Buhari'de, diğer hadis kaynaklarında da var. Biliyorsunuz Meymune annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesi. i̇bn Abbas'ın da aynı zamanda neyi oluyor? Teyzesi. İbn Abbas radıyallahu anhu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın namazını seyretmek, namazını görmek için teyzesinin evine gidiyor. Bir taraftan teyzesinin evi, bir taraftan da kimin evi? Amca. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne oluyor? Amcaoğlu oluyor, değil mi? Amcaoğlu. Ne mübarek bir nesep, ne mübarek bir aile, ne mübarek bir akrabalık. Diyor ki rivayetlere baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, eve girdi, tuvalete gitti diyor, tuvalete girdi. Tuvaletini yaptı, eve geldi. Ben de diyor ona abdest alması için ne koydum? Abdest alması için suyunu koydum. İbn Abbas küçük o zamanlar ama çok zeki bir çocuk. Az sonra anlatacağım. Hazreti Ömer Şura Meclisi'ne İbn Abbas'ı da oturtuyor. Çocuk daha küçük o zamanlar. Genç. Tabi Sahabenin büyükleri diyor ki bizim çocuklar da gelsin. Yani İbn Abbas da buradaysa bizim çocuklarımız da gelsin. Evet. Hz. Ömer diyor ki hanginiz diyor İzaca'e Nasrullahi vel Feth Nasr suresinin diyor tefsirini biliyor. Anında. Soruyor onlara. Hepsi işte Nasr, Fethi Fesallilir e, İzaca'e Nasrullahi vel Allah'ın nasrı, Allah'ın fethi geldiğinde insanların Allah'ın dinine akın akın girdiğini ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Göreceksin diyor allah Teala Peygamberine. Bu vakit geldiğinde ne yap diyor? Fesebbih bihamdi véretin... rabbik. Rabbine hamdıyla tesbih et. Subhanallah ve bihamdi de. Fesebbih bihamdik. Fesebbih bihamdik Rabbike ve istagfir. Ve et. i̇bn <Sessizlik, en importantiket> Abbas'a soruyor. Nedir bu diyor? i̇bn Abbas ne diyor? Daha genç çocuk. diyor ki bu ayette bu surede Allah Teala peygamberine ne haber veriyor? Öleceğini haber veriyor. Herkes duruyor. Yani İbn Abbas böyle birisi. Radiyallahu anh. Daha çocukken fıkıh belli. Peygamber tuvalete gidiyor, geliyor. Daha istemeden, daha sormadan neyi hazırlamış? Suyu hazırlamış Aleyhissalatu vesselam. Bir rivayette peygamber Aleyhissalatu vesselam geliyor diyor ki kim koydu bunu? Kim hazırladı bu suyu? soruyor Resulullah selam. Diyorlar ki İbn Abbas. İbn Abbas hazırladı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine İbn Abbas'a dua ediyor. Allahum allimhul kitab. Bir rivayette Allahum allimhul hikme. Ona hikmeti öğret. Eee Bir rivayette de Allahumme allihmu tevvilel kitab Kitabın tefsirini öğret Onun için biz ona ne diyoruz? Tercümanul Kur'an Kur'an'ın tercümanı İbn Abbas Radiyallahu anhumam Tabi bir rivayette de Bu rivayet müsnet Ahmet'te İmam Ahmet'in müsnetinde Anlatıyor bize İbn Abbas olayı Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a Diyor ki, hayırdır diyor, ben diyor, اَجْعَلُكَ hizai فَتَخْلُفُن۪ي Namaza durmuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz o kıssayı da anlatacağım şimdi size. E, Aleyhisselatü Vesselam e, namazını, gece namazını kılıyor. İbn-i Abbas küçük çocuk gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neresine duruyor? Sol tarafına. Sol tarafına duruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu tutuyor, çekiyor böyle. Arkasından neresine getiriyor? Koyuyor. Sağ tarafına koyuyor. Ve e, İbn-i Abbas'ı radıyallahu anhu'yu hizasına koyuyor, hizasına getiriyor. Aynı hizada duruyorlar yani. İmam cemaat aynı hizada duruyor. İbni, e, Ahmet İbn-i rivayetinde şöyle bir konuşma geçiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Ne oluyor sana diyor ya İbn-i Abbas? Ej'aluki hizai Yani Yanıma getiriyorum, koyuyorum, geri kaçıyorsun. Ne diyor? Bakın İbn Abbas. Çocuk. Diyor ki, Ewe yenbagi li ahadin en yusalli yahizaeke ve ente Rasulullah. Diyor ki, sen Rasulullah'sın. Seninle aynı hizada bir kimse namaz kılabilir mi? Diyor. Yani çocuktaki şeye bakın. Saygıya bakın. İhtirama bakın. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada yine dua diyor İbn Abbas. A. Çünkü birkaç kere duası var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a. Tabi e, ilim eheli hadis ehli, ehli fukaha, İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bu peygamberimizle olan olayından hükümler çıkarıyorlar. Bunlardan bir tanesi de imam ile cemaat yani cemaat tek bir kişi ise imamın sağında durur ve imamın aynı hizasında durur. Delil bu hadis. Peki bu hadisi kim bu şekilde anlamış? İmam Buhari diyor ki rahimehullah Babun yakumu an yemin el imam bihizahi sevaen bu babla alakalı. Bu hadis söylüyor. Babada diyor ki imamın sağında hizasında sevaen aynı durur. Aynı şekilde durur. Hizasında aynı şekilde durur. İza kana isneyn eğer iki kişilerse. Tabii daha ilginç bir şey söyleyeceğim ben size aktaracağım az sonra. Hanefi mezhebinin görüşü de bu arkadaşlar. Hanefi mezhebi de bugün uygulanmasa da, bugün insanlar bilmese de Hanefi mezhebinin ve Hanbeli mezhebinin görüşü de bu. Hanefilerden e, Hidaye kitabı var biliyorsunuz. E, diyor ki Hidaye'de Mirghinani ve men salla ma'ahahidin kim diyor bir kişiyle namaz kılarsa yani cemaat bir kişi olursa ekanahu an yamineh Cemaatin neresine koyar, sağına koyar. Ne için? Bakın ne diyor. Hanefi mezhebi alimi li hadisi İbn Abbas. İbni Abbas hadisinden dolayı. Te innehu aleyhissalatu vesselam salla bihi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a namaz kıldırdı. Ve akamehu an yeminihi. Sağında tuttu koydu onu. Ve la yeteahharu anil imam. İmamdan da ne olmaz? Geri kalmaz. Yani iki kişi namaz kıldığınız zaman bundan sonra nasıl kılacaksınız arkadaşlar? Aynı hizada. Parmaklarınız, ayaklarınız ne olacak? Aynı hizada olacak. Hanefi mezhebi de bu, bu şekilde söylüyor. Muhtemet olan görüş bu. Hanbeli mezhebi de bunu bu şekilde söylüyor. Hanbeliler diyor ki e Şeyh Mer'i el-Kermi menar Sebil. Burada da var bizim kütüphanemizde. Ve yakifur raculul vahidu an yeminihi muhaziyen lehu. Eğer diyor imamın yanındaki cemaat tek bir kişiyse ne yapar? Onun hizasında durur. Aynı hizada durur. Evet. Peki kadın cemaat ise arkanızdaki yani hanımınızla namaz kılıyorsunuz. evde Hanım nerede durur İsmail abi? <gülüyor> Allah daha iyi bilir. Allahu Teala bilir. Evet, nerede durur? Arkada tam arkada, arkada. durur. Arkada. Tam arkada. Bazen hata yapılıyor. Sağ arkada duruyor bayanlar. Hayır. Kadın tam arkada durur. İbn Hacer Rahimehullah ha bu hadisin şerhinde Muharredeki bu hadisin şerhinde diyor ki O kavuluğu seva buharinin diyor seva en kelimesinin anlamı yani diyor layat akdam ve layat akhar ne geri gelir ne öne geçer yani imamın arkasına arkasından gitmeyeceksin imamdan geri de durmayacaksın imamın önüne de geçmeyeceksin bu da buharinin fıkı demek ki arkadaşlar namazla alakalı bir hüküm öğrenmiş olduk o da nedir cemaat iki kişi ise imamla cemaat iki kişi ise Cemaat imamın neresinde durur? Sağında aynı hizasında durur. Niye öyle durur? Ya? Şimdi cevabını söyle. Evet radıyallahu anh. Ne yapmış i̇bn ne Abbas radıyallahu anh? Yanında soluna durmuş. Peygamberimiz onu ne yapmış? Sağına çekmiş. Aynı hizaya getirmiş. İşte arkadaşlar din bu şekilde yaşanmalı. Yani din öyle bir din ki tek kişi olursa cemaat imamın neresinde duracağını dahi bize öğretirken Kalkıp da yarın akşam insanların bu uyduruk hırafe kıldığı namazı bize söylemez miydi şayet dinden olsaydı? Elbette ki söylerdi değil mi? Yani bu kadar ayrıntıyı bize aktaran, nakleden bir din. Nasıl olur da böyle bir büyük insanların yaptığı bir şeyi gözden kaçırabilirdi? bilirdi? ve rehmatullahi ve bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam allimhu'l kitab. Allah ona ne yap? i̇bn Abbas'a kitabı öğret. Dördüncü hadis. diyor ki Buhari rahimehullah haddhesena Abdullah ibn Sabah Basri haddhesena Ma'mar قال سمعت عوفا ان ابل من هال حدثه سمع ابا برزه الاسلمي قال ان الله يغنيكم او نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم diyor ki Ebu Berza el-Aslami in Allah yugniyukum Allah Teala sizi müstagnî kılmıştır size yeterli kılmıştır Yeri var der naşakum. Ne demek naşa? Naş demek, naş. Ölü. Ölü. Yani naş kelimesi Arapçada yüksek demek, yükseltilen. Ölü de yüksek bir yere konulduğu için ne deniyor ona? Naş deniyor. Arapçada da naş. Diyor ki naşakum bil İslam. Allah Teala sizleri İslam ile ve Muhammed ile ne yaptı? Yükseltti. Yani Kur'an ve sünnetle yükseltti. İslam ile yükseltti. قال ابو عبد الله diyor ki vaka huna yugnekum ve inne ma huwa naashakum. Yinzar asli kitab Diyor ki İmam Buhari rahimehullah burada diyor bu benim bu kitapta bana gelen rivayette yugnekum kelimesi var. Yani Allahu Teala sizleri İslam ile ve Muhammed ile ne yaptı? Müstağni kıldı. Artık başka bir şeye ihtiyacınız yok. Dualete giderken bile ne yapacağınızı öğretmiş size bu din. Ama diyor İhtisam adlı bir kitabı var Buhari'nin. Geçenki derste söylemiştik. İmam-ı Bukhari'nin, Rahimahullah'ın kitabı var mesela. Dedik değil mi? Edeb. edeb müfret kelimesini kim söylüyordu? Aynen. Alina sonradan koyuyor. Çünkü neyle karışmasın diye sahihinin içindeki kitabul edeple karışmasın diye. Aynı şekilde i̇mam buhari'nin Bukhari'nin ayrı, ayrı bir kitabı var. Müfret bir kitabı var. Onlar da ne? İ'tisam. Ondan buradaki İ'tisam karışmasın diye burada diyor ki Aslı kitabil İ'tisab Yani kelimenin aslına bakmak için nereye dönün diyor Ben Bukhari. Öbür kitabıma dönebilirsiniz. Bu babdaki son hadisimiz. Onu okuyup bugünkü dersimizi bitireceğiz. Havalar ısınınca, yaz gelince insanların da temposu düşüyor. Değil mi? Yani motor daha çok hararet yapabiliyor. Kışın biraz daha böyle insanlar canlı oluyor, uyanık oluyor. Havalar ısınınca biraz daha mayışabiliyor insanlar. Son hadis. Bu hadisi okuyup bu haftaki bu babı bitireceğiz. Aslında niyetimizde Öbürü Bağbat'a geçmek vardı. hadde sena İsmail İbn Ebi Evfa Haddeseni Malik An Abdillah İbni Dinar Enne Abdallah İbni Ömer Abdullah İbni Ömer Radiyallahu anh Kimin oğlu? Ömer İbni Kattab'un oğlu. Ketebe ila Abdülmelik İbni Mervan Yubayi'uhu Abdülmelik İbni Mervan'a mektup yazıyor Beyat etmek için. diyor ki o mektubunda ve okuyor: "Leke bis Mervan, sana beyat ediyorum. Bis-semi ve't-ta'a işitmek konusunda, senin sözlerini işitmek ve sana itaat etmek konusunda ölçüney ala ve sünneti Rasulillah. Allah'ın sünnetine yani kitaba ve Resulullah'ın sünnetine uyma şartınla uyduğun konularda sana seni işitiyorum ve sana itaat ediyorum. Tabii dediğimiz gibi bu hadisin Buhari'deki geçtiği başka bir bölüme baktığımız zaman bize biraz daha böyle fazla bilgi veriyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu an hizmetkarlarını, hizmetçilerini ve bütün ailesini topluyor Medine'de. Ne zaman yapıyor bunu? Medine halkı Yezid İbni Muaviye'ye ayaklanmak istiyor. Medinelilerden bir grup, bir topluluk. O zamanın hükümdarı O zamanın imamı, yöneticisi kim? Yezid. İbn Muaviye. Muaviye'nin oğlu Yezid. Ha Hazreti Ömer arkadaşlar biliyor. Yani ilim ehli böyle fevri hareket etmez. Fuad el İbn Uyyad diyor ki Fuad el İbn Uyad allah Allahu Teala'nın bana diyor tek bir icabet olunmuş, dua dua verdiğini bilsem Bana kabul olunacak bir doğam olsa onu kimlere yapardım diyor. sizlere yapardım. Ve Ahmet İbn Amel bu sözü çok tekrarlıyor. Ve aynı şekilde ilim ehli diyor ki iki sınıf insan vardır. Bunlar bozulduğu zaman toplum bozulur. İki sınıf, iki grup insan vardır. Bunlar bozulduğu zaman toplumdan artık hayır bekleme. Kimdir bunlar? Yöneticiler ve alimler, ilim ehli. Yani bu ikisi bozulduğu zaman Herkes bozulur arkadaşlar. Bu ikisi düzgün olduğu zaman ne toplumda düzgün olur. Dünya ile alakalı dünya işlerin düzelmesi kime bağlı? Yöneticilere bağlı. Yöneticiler düzgün olursa ne oluyor? Dünya işleri düzeliyor. Din işleri, ahiret işleri de kime bağlı arkadaşlar? Ulemaya bağlı. İlim ehli ve yöneticilere itaat, onlara bağlılık Kur'an ve sünnet ölçüsünde olur arkadaşlar. Yani bu benim hocamdır, bu adam Ehli sünnettir, o zaman onun söylediği doğrudur diye bir şey yok. Bu adam yöneticidir. Her şey söylediği doğrudur diye bir şey yok. Ölçü ne? Terazimiz Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnete göre doğrudur. Kur'an ve sünnete göre nedir? Yanlıştır. Onun için haline diyorlar ki alimlere Alimlere zatı itibariyle itaat edilmez. Ne demek? Yani alime alim olduğu için, kara kaşı, kara gözünden dolayı, cübbesinden, sakalından, takkesinden dolayı itaat edilmez. Ona niçin itaat edilir? Beyanından, zatından dolayı değil, ifade ettiği hakikatten dolayı itaat edilir. Onun için allah Teala Kur'an-ı ne diyor? Ya eyyüllezine amenu. Atiullah ve atiun rasul Ey iman edenler. Allah'a itaat edin. Rasule itaat edin. Ve ulil emri minkum ve sizden olan ilim sahiplerine ve yöneticilere de. Bakın itaat edin demiyor. Ama onlara olan itaat kime bağlı? Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan yöneticilere de. Bizden olan yöneticilere ve ilim ehline nasıl itaat ederiz? Kur'an ve sünnete uymaları süreci. Tabi Yezid İbn Mervan, Ayaklanınca insanlar, o zamanın yöneticisi. Yöneticilere ayaklanmak, Müslüman yöneticilere ayaklanmak, bizim şeriatımıza, bizim dinimize caiz olan bir durum değildir. Kafir olan yöneticilere ayaklanmak ise belli şartlara bağlıdır. Kafamıza göre, hevamıza, hevesimize göre ne yapamayız? Davranamayız. Bugün birçok ülkede, Müslüman, İslam ülkesinde yaşananların, yaşananlar bu konuda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine uyulmamanın bir sonucudur. Bugün insan kanı, daha da özel olarak söylesek, Müslüman kanı sudan ucuz hale gelmiş durumda. Birçok İslam ülkesinde. Sebebi, sebebi ne? Halkların, halkların, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki nasihatlarına, ilim ehlinin bu konudaki koymuş olduğu usul ve kaidelere uymamaktır. Eğer uyulsaydı, bugün yaşananları bugün okuduklarımızı ne yapmayacaktık bizler görmeyecektik maalesef. İşte Ömer İbn-i Hattab'ın oğlu Abdullah Medine'lilerden bir grup Yezid i̇bn Mervan'a karşı ayaklanınca hemen topluyor milleti. Kendi akrabalarını sorumlu olduğu insanları topluyor. Diyor ki en semirtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yokul Bakın sahabe neyle konuşuyor? Delille konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum, işittim ki o şöyle söylüyordu. Yunsabu li kulli gadirin liwa'en yawm kıyame. qiyama günü kıyamet günü yöneticisine karşı beyatini bozan ona karşı ayaklanarak ondan beyatini çeken her kimse için bir sancak dikilir. Yani onun ihanetini belirtmesi için onun beyatini bozduğunu göstermesi için kıyamet günü başının üzerinde ne olacak arkadaşlar? Bir bayrak. Diyor ki Ömer bin Abdullah bin Ömer ve inna kad bayana haza errecul ala bi'illahi ve bi'i'rrasulih. Bizler bu adama Yazid bin Muaviye'ye ne üzerine beyat ettik? بَيْءِ ve وَبَيْءِ رَسُولِهِ Allah'ın ve Rasulü'nün beyatına. Onlardan bizden istediği şekildeki beyat üzerine beyat ettik. Ne demek o? Allah'ın emirlerine ve Rasulün emrine uyduğu sürece dinleyeceğiz. İsyan olduğu sürece de O'nun bize emrettiği isyanı ne yapmayacağız? Yene getirmeyeceğiz. Ama bu bizim O'na karşı ayaklanmamızı da ne yapmaz? Sağlamaz. Eğer böyle yaparsak kıyamet günü bize ne yapılacak? İhanet ettiği bayrağı asılacak. Diyor ki Ben diyor Bir kimseye beyat ettikten sonra O beyat ettiğin kişiye karşı Ayaklanarak onunla savaş etmekten Daha büyük bir ihanet bilmiyorum diyor Abdullah ibni Ömer Kim diyor ailesine diyor ki Kim diyor kalkar da bu adama Bu yöneticiye karşı diyor Ayaklanırsa Benimle artık onun arasında hiçbir ne kalmamıştır, bağ kalmamıştır, ayrılmışızdır diyor. Bu şekilde dikkat edin, Abdullah İbni Ömer bize neyi tavsiye ediyor? Yöneticilerle olan ilişkilerimizde bile Kur'an ve Sünnet'e yapmak, bağlanmak, etihas etmek. Yöneticilerle olan ilişkilerimizde bile ölçümüz, menhecimiz ne arkadaşlar? Kur'an ve Sünnet. Allah Teala bizleri. Hayatımızın her alanında Kur'an ve sünneti tatbik eden kullarından eylesin. Bununla yetenelim. Ezan da okunuyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bir sonraki Bap'tan Buhari'nin bir sonraki Babu ı Kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buistu bi cevami il kelim Allah Resulü aleyhisselam diyor ki ben cevami il kelim ile gönderildim. Ne demek cevami il kelim? As söz çok mana. Bunun bir deli biliyor musunuz arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Medine'de bir küçük çocuk görüyor Ahmet gibi. Küçük bir kuşu var. O küçük kuşunun öldüğünü görüyor. Diyor ki o çocuğa ey Ömercik senin kuşuna ne oldu? Serçeceğe ne oldu? Bu hadisten bir tane alim kaç tane hüküm istinbat ediyor, hüküm çıkarıyor? 80 tane. Ardından İbn-i geliyor bu kitapta. 20 tane de o ekliyor. Kaç tane çıkıyor? 100 tane hüküm çıkıyor. Farklı. 100 tane hüküm çıkıyor. Ey Ömercik, yani Türkçe'de ne oldu serçeciye? Başın sağ olsun diye peygamberimizin küçük çocuğa konuşmasında böyle 2 3 kelimelikten oluşan bu cümleden ne yapmışlar? 100 tane hüküm çıkarmışlar. İşte diyorlar ki hayvanı kafeste beslemek caizdir. Eğer kafeste yaşayan bir hayvansa. Eğer ölürse hayvan sahibine ne olabilir? Maş sağlığı dilenebilir. Bunun gibi 100 tane hüküm çıkarmışlar. Bu da neyin delili? Cevami'ul Kelim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam az konuşurdu. Kelimeler sayılırdı. Ama manalar çok olurdu. Onunla alakalı bağlı. Önümüzdeki hafta inşallah işlemeye çalışacağız. Subhanakallahümle ve hamdik.